Geçiyorum. mu siz gidiyor mu 69 inel hamdülillahi nahmeduhu venestaînuhu min şurûri enfusinâ ve min seyyiâti a'mâlinâ me yehdihillahu fele mudilleh ve me yudlil fele ve eşhedü en lâ ilâhe illallah ve abduhu ve biz biliyorsunuz burada istirahatte Kur'an ve sünnete göre ashabın anlayışına uygun İslam fıkhını görüyoruz. Bugün de inşallah bu necasetleri anlatırken sekizinci meseleye geldik. Ölü bir heyvanın derisi nasıl temizleneceği veyahut da nasıl tabaklanacağı hakkında olacak. Bundan önceki derslerimizde bu tür şeylere değinmiştik biz ve İslam alimlerinin arasındaki ihtilafı da konuşmuştuk. Ve burada diyor ki li kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> "İza dubiga ihabu ehab fa Diğer hadiste "Eyü me ehabin dubiga "Fakat kat Birisi İmam Müslüman rivayet ettiği hadis <gülüyor> diğerinde İmam Ahmed ile İmam Tirmizi'nin rivayet ettikleri hadis ve İmam Elbani Rahim Allah bu İmam Tirmizi'nin ile İmam Ahmed'in rivayet ettiği hadisin de sahip olduğuna dair ne yapmıştır? Tahkik yapmıştır. Burada daha önce anlatmıştık. Bazı alimler diyorlar ki eti yenmeyen hayvanların derisi ister ölümden sonra ister öldürüldükten sonra bu deri Tahir midir, necis midir? Tabii ki tabaklanma yapmadan önce bir ittifak hepsinin yanında nedir? Necistir. Eti yemeyen hayvanlar. Örneğin köpek, domuz, eşek ve bu gibi vahşi hayvanlar. Aslan, ondan sonra kaplan, bu gibi şeyler. Bazı alimler bu hayvanlar öldükten sonra bu hayvan ve özellikle domuz ve köpek Tabaklanma yapılsa dahi temiz olmayacağına karar almışlar. Bazı alimlerde ve İmam Elbani Rahimahullah ile onun çizgisinde olan diğer alimler, alimlerin aldıkları karar, deri ne derisi olursa olsun, tabaklanma yaptıktan sonra, yapıldıktan sonra o deri temiz ve tahir oluyor. Ve biliyorsunuz Avrupa ülkelerden gelen ayakkabılar veyahut da deri montlar birçok Avrupa ülkelerinde genelde domuz ve köpek derilerinden yapıyorlar. Bazı şirketler var bu konuda. İmam elbani rahimeullah bu hadiste ida dubiga el ehab fakat tahur biliyorsunuz burada tahdid yapmıyor. Demiyor mesela domuz veyahut da köpek veyahut da işte domuz köpek haramdır efendim veyahut da keçi, koyun, inek gibi Helaldir şeyi değinmiyor. Burada hadis genel olarak konuşuluyor, am olarak konuşuluyor. Diğerinde yine o şekilde eyyume ihabin. Buradaki eyyume ihabin biliyorsun nekira bir kelime geliyor. Yani herhangi bir deri. Ve burada herhangi bir deri derken diğerlerde ne yapıyor? Bu meseleye giriyor. <gülüyor> Eydomuz derisi de giriyor, köpek derisi de giriyor, kaplan, aslan ve bu gibi yırtıcı hayvanların derisi hepsi bu meseleye giriyor ayma ehab dübiga fakat tar herhangi bir deri tabaklanma yapıldıktan sonra yaptı yaptırıldıktan sonra o deri nedir ondan seccade yapılabilir üzerinde namaz kılınabilir veya tam mont yapılıp ondan o giyilebilir veya ayakkabı özellikle ayakkabı olduğu zaman hani ayakkabı terliyor özellikle yazın olduğu zaman ayakkabıdaki ayak terliyor özellikle çorapsız Bazen çoraplı, bazı şahıslar ayakları terliyor, bazı şahısların ayakları terlemiyor. Bazı şahısların ayakları terledikten sonra kokuluşuyor mesela. Böyle kokumsuz pis kokular oluyor. Bazıları olmuyor, C cinse bağlı yani insanın derisine bağlı. O zaman bu ayakkabı terlediği zaman, içindeki çorap ve terlemeden sonra bu ayakkabıyla veyahut bu çorapla <gülüyor> namaz kılabilir mi, kılınmaz mı? sahih görüşe göre <gülüyor> kılınabilir ve hiçbir şakıncası yoktur. Niçin? Çünkü bu deri esas özelliğini kaybetmiş. Esas özelliğini kaybet, ayrı bir özelliğe geçtiği için tamam mı? Tabaklamadan sonra dolayısıyla sahih görüşe burada nedir? Bu deri tahir ve temizdir. Ve İmam İmam Abu Hanife Rahimahullah biliyorsunuz İmam Abu Hanife ile İmam Malik'in yanında köpeğin köpeğin e, temizliği ve şeyi hakkında ihtilafa düşmür. İmam Malik rahimeullah köpeğin her şeyi temizdir. Köpeğin her şeyi temizdir. İmam Abu Hanife rahimeullah kanının temiz olmadığını, ondan sonra yalsasının yılanın e, ağzından çıkan yalsanın temiz olmadığı, he e, e, salya, salyasının ve yahutta artığının burada alimler ittifak etmişler. İmam Malik rahimeullah bu yani ittifakın dışında kalarak diyor ki temizdir. Yani İmam Malik'in mezhebine göre bir köpek, bir tabağa yalarsa onun yanında bu nedir? Necis değildir. Kılları tahirdir, ağzı tahirdir. Ve hakikaten İmam Malik rahimahullah ittifakın dışında kalıyor. Ancak İbn-i Abbilber rahimahullah İmam Malik'in muvattasını şerh ederken Öbün Abdülmer, bili, Abdülber biliyorsunuz Endül, e, Endülüs memleketinden yani mağripli oralardan ve Maliki mezhebine göre muhaddis bir insandır, güvenilir bir insandır. Alimler çok meth ediyorlar ve burada İmam Malik'in hataya düştüğünü söylüyor. Öbün Abdülber rahimahullah o muvattayı şerh ederken aynen Cumhura katılarak ey köpeğin yalamış olduğu şey mutlaka 7 defa kalması gerekiyor. Birincisi toprak tamam mı? Birincisi toprak olmak şartıyla 7 defa ne yapılacak yıkanacak ondan sonra temiz olacak. Peki deri konusunda deri konusunda zaten İmam Malik rahimeullah onun yanında temizdir. Abu Hanife rahimeullah diğer alimler demişler ki tabaklanma yapıldıktan sonra temizdir. İmam-ı Şafii bu konuda çok aşırı gitmiş. Köpeğin ve domuzun kılları dahi nedir? Necistir. Yani köpeğin kulları kuru olduğu halde bir kişi elini köpeğe vurursa o zaman aynen o köpeğin bir tabağa yaladığı gibi o tabağa nasıl yıkanması gerekiyorsa elini o şekilde yıkanması gerektiğini söylüyor İmam-ı Şafii. İmam-ı Şafii Rahimahullah bu da bu konuda yani ittifakın dışında kalıyor. İmam Mehmet bin Hember rahim Rahimahullah ve e, İmam Eşşavkani ondan sonra i̇mam es Sen'ani Ondan sonra Sıddık, Hasan Khan ve İmam Elbani bu çizgide olan alimler derinin tabaklanma yapıldıktan sonra artık ister domuz, ister köpek, ister aslan, ister kaplan, ister fahed ne olursa olsun nedir? Temizdir. Neye göre? Bu iki hadise göre. Herhangi bir deri tabaklanma yapıldıktan sonra nedir? Tahir ve temizdir. Ama diyeceksiniz ki mesela bir kişi belli bir mezhebe göre yaşamış hayatı boyunca meselenin. 15 yaşından akıl balık olduktan sonra mesela 60 yaşına kadar gelmiş belli bir mezhep üzerinde amel ediyor. Bu kişi amel etmiş olduğu veya kanil veya da kabul etmiş olduğu bu mezhebe göre amel ederken başka birisi bu ihtilafı öne sürerken biz bu kişiye baskı yapalım mı bu görüşü kabul etmesi için yoksa hücceti ona oluşturduktan sonra kanaatına bırakalım. Animle diyorlar ki davetçinin görevi Davetçinin görevi mesajı ulaştırmasıdır. Bir davetçi mesajı ulaştırır delillerle. Ulaştırdıktan sonra o kişi eğer hakikaten bu tür şeyler arasında tercih yapabilecek güçte ise o zaman ne yapar? Delillere bakar ve hangi delilin daha güçlü olduğunu görüyorsa delile uyar. Ama dese ki vallahi ben mukallidim. Ben Abu Hanife'ye diğeri Şafii'ye diğeri şunu şuna buna derse, derse ki Allah sana mübarek etsin. Madem ki sen bu alime güveniyorsun bu alimin dinine güveniyorsun, İslam'daki yerliğine güveniyorsun deriz ki Allah sana mübarek etsin çünkü sen mukallitsin. Ama naslar arasında tercih edebilecek, tercih yapabilecek güçte ise o zaman o kişi, o mürecih olan kişi mutlaka delile, delile göre amel etmesi gerekiyor. Ve alimine diyorlar ki özellikle mukallitler mutlaka bir alimi taklit etmesi gerekiyor. Yani naslar arasında ayrım yapamayacak bir bir Müslüman, heva ve hevesine amel etmemesi için mutlaka bir alimi taklit etmesi gerekiyor. Peki, bir alimi taklit eder ancak ona sahih bir nas, sahih bir nas nakledildiği zaman o kişiye düşen görev nedir? O sahih nası almasıdır. Çünkü biz geçmiş alimlerimize bakıyoruz. Genelde olan onların delili neydi, mezhebi neydi? Kur'an ve sünnettir ve İmam Abu Hanife rahim Allah, bu sözü devamlı biz devamlı arkadaşlara anlatıyoruz İmam Ebu Hanife'nin bir sözü var altından daha değerli bir söz ve her Müslüman bu sözü aynen küpe gibi kulağına ve da değerli bir şey gibi cebine koyması gerekiyor ve özellikle ilim talebeleri diyor ki Allah rahmet etsin İlaçah el hadis, fahu maddhabi İlaçah el hadis, fahu hadis sahih olursa, ey Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sözü ve sünneti ister kavli ister fiili ister sözlü olsun sahih olursa diyor o benim görüşümdür o benim mezhebimdir. İmam-ı Şafii rahimehullah diyor ki ister hayatımda ister ölümümden sonra diyor. Kitaplarımıza bakarsınız. Benim kitabımda Ali'satt ve selamın sözüne ters bir söz varsa o sözümü o duvara vurur. Ali'satt ve selamın sözünü alırsınız. Ve İmam-ı Şafii aynen Abu Hanife'nin tekrar etmiş olduğu sözü tekrar ederek ida sahih hadis ve fehuve mezhebi diyor. İmam Ahmed bin Hanber aynı sözü tekrar ediyor. İzâ sâhâ'l hadis ve o medhebî. Ve dikkat ediyorsanız bu imamlar tabi mezhep itibariyle fıkıh dalında ilk e, gözüken mezheb Abu Hanife'nin mezhebiydi. Yani İmam Abu Hanife rahimahullah Irak bölgesindeydi. Ondan sonra işte İmam Malik ve biliyorsunuz İmam Abu Hanife rahimahullah İmam Caafar'ın bir de e, bin Hammad'in yanında ders gördü. İmam Şafii, İmam Malik'in yanında. Ahmet bin Hanbel, İmam Şafii'nin yanında. Ve bunlar hep birbirleriyle ilişkili oldukları için veyahut da birbirlerin kültürlerinden faydalandıkları için dikkat ediyoruz. Aynı sözü şey yapıyor. Demek ki hepsi de hepsi de dinlerinden samimi oldukları için demek ki beslendikleri kaynak nedir? Kur'an ve sünnettir. İzaz sahel hadith ve vaham Zaten Kur'an konusunda elhamdülillah problem yok. Ehli sünnet ve cemaat Kur'an'ı Kur bil ittifak tevatür yoluyla kabul ediyorlar. Orada bir problemimiz yok elhamdülillah. Problem nerede? Problem Sünnettedir. Yani rafiziler biliyorsunuz, Ehli Sünnet ve cemaatın dışında olan rafizi Şiiler, Kur'anı kabul etmiyorlar. Bu rafizilerin tabii bütün grupları ve özellikle Ethna Şeria İsmailiye ve bunlar gibi. Bunlar zaten Kur'an'da işte Kur'an'da fazlalık ve eksiklik olduğunu iddia ediyorlar. Bunların dışında Ehli Sünnet ve Cemaat, ister Şeria olsun, ister Maturidi olsun, ister Selefi olsun. Kur'an'ın üzerinde ittifak var. Ama problem sünnette. Ama dininde samimi olan bir ilim talebesi veyahut da mukallit bir kişi Abu Hanife'nin bu sözünü veyahut da İmam-ı Şafi'nin bin Hem'in bu sözlerini göz önünde bulundurarak sahih hadis geldiği zaman kişi hangi mezhebe bağlı olursa olsun o hadis sahih ise o zaman o hadisle amel ederken bizzat Abu Hanife'nin mezhebine uymuş olur. Çünkü diyor ki o hadis veyahut da söz sahih olursa o benim mezhebimdir. O zaman ne yapınız? Buna bağlanınız. Ve burada önemli olduğu için değinmek istiyorum aczane. Biliyorsunuz bu Hanife Rahimahullah hayatı boyunca çorap üzerinde Mesih görmüyordu. Niçin? Çünkü bu konuyla ilgili delil görmedi. Görmeyince tabii iştihadı buydu. Alimlerin adeti budur zaten. Kur'an'dan ve sünnetten bir delil görmeyince ne yapar? İştihad yapar. Son hayatında vefat etmeden önce işte o hastalığa düştüğü zaman yani yatak hastalığına düştüğü zaman İmam Yakub Rahim Allah, yani Abu Yusuf bu çorap üzerine mesih, mesih yapılacağına dair hadisi ona ulaştırıyor İmam Abu Hanife Rahim Allah. Abu Hanife diyor ki şu ricalleri bana anlatır mısın diyor nakleder misin? Ondan sonra bu hadisi rivayet eden şahısları, ricalları ne yapıyoruz? Aynen isimlerini zikrederek an an an an an, an Resulullah sallallahu aleyhi ve diyor ki vallahi bu hadis hasen. Bu diyor vallahi diyor bu hadis hasen bir hadistir. Ey aleysatü vesselam'ın sözüdür gerçekten. Çünkü bu zikrettiğin şahıslar hepsi benim şeyime göre hadis usulüme göre diyor veya da metoduma göre diyor hepsi güvenilir şahıslardır. Yani hepsi sıkadırlar. Dolayısıyla o zaman bu hadisle amel etmemiz gerekiyor ve Allah rahmet etsin o hastalık esnasında bir gün başka bir mecliste aleyküm selam başka bir meclisteyken onu ziyaret ederken ve o meclise diyor ki öyle bir şey yapacağım diyor hayatımda yapmadığım bir şeyi yapacağım belki e, hayretiniz yani hayret kapacaksınız ve etehhat edin imam abu hanife rahimallah diyor ki işte ben şu ana kadar şu ana kadar çorap üzerine mesih yapılacağını görmüyordum çünkü delil yokluğunda ben görmüyordum. Kabul etmiyordum. Ancak işte kardeşimiz e, Yakub Abu Yusuf şu hadisi bana nakletti ve bu hadis hakikaten sahihtir. Ve hemen kalktı onların önünde Allah rahmet etsin çorap üzerinde mesih yaptı. Dikkat ediyorsanız bizzat Abu Hanif Rahim Allah kendi eski mezhebinden vazgeçerek hadise sarılıyor. İmam Yusuf, Abu Yusuf Rahim Allah, İmam Muhammed, İmam Züfer Hanefi fıkıh kitaplarına baktığınız zaman mesela genelde bakıyorsunuz ki Abu Hanife, İmam Yusuf bunlar, i̇mam Abu Yusuf ile İmam Muhammed veyahut da İmam Zufer ne yapıyorlar? Abu Hanife'ye muhalefet ediyorlar. Niçin? Abu Hanife o an için, iştihad yaptığı için sonradan kendileri hadisle karşılaşınca Abu Hanife'nin mezhebini yani o anki görüşünü bırakıyor, hadise sarılıyorlar. Burada hadise sarılırken yine Abu Hanife'nin mezhebi dışına çıkmıyorlar çünkü diyor ki de sahih hadis ve mezhebi. Bu kaideyi her dininde samimi olan bir Müslümanın bu kaideyi unutmamasını tavsiye ederim. Ve bu kaide ve bu kaideyi kaide olarak kabul etmek lazım. Hadis sahih olursun demezsin ki vallahi işte ben Hanefiyim. Ben Hanefiyim benim şu andaki fıkıh kitaplarımda bu tür şey yoktur. Ben bunu kabul etmem demezsin. Niçin? Çünkü Abu Hanife bizzat kendi mezhebinde kendi görüşünde olmadığı bir şeyi hadisi görünce kendi görüşünü, içtihadını, kıyasını bırakıyor. Ondan sonra Ali satt ve semen hadisiyle amel ediyor. İşte buradaki deri konusunda yine o şekildedir. Biz bakıyoruz ki burada bu ilimde rasih olan alimler, dinlerinde güvenilir olan alimler bu hadisin ışığında bu açıklamayı getirince o zaman bu İslam ümmeti için bir kolaylıktır yani. Çünkü İslam dini kolaylık bir dindir. Ve Ali Sattı sallam diyor ki diyoruz ki yesiru ve la tuasiru kolaylaştırın zorlaştırmayınız. Buradaki yesiru ve la tuasiru kolaylaştırın zorlaştırmayın. bu demek değildir ki yani ay Kur'an ve sünnetin dışına çıkınız. Hayır. Kur'an ve sünnetin çerçevesi içerisinde habın anlayışına uygun Kur'an ve sünnete bağlanınız. Kur'an'ın Kur'an ve sünnet ölçüsünü açarak Kur'an ve sünnetin dışında amel edin veya şeyin demek istemiyor. Kur'an ve sünnet çerçevesi içerisinde madem ki Ali Satt ve selam birçok meselede kolaylık göstermişse o zaman bu kolayları tanımak lazım. Mesela bir kişi sünneti kılmak ister, bir kişi sünneti kılmak istemez. Biz Türk toplumu olarak birisi sünneti terk ederse onu ayıplarız. Hakikaten sünneti terk etmemek lazım Yani Namazdan önceki sünnetler, Ra'yıta sonraki sünnetler. Yani en doğrusu mukim iken bunları yerine getirmek lazım. Ama birisi diyor ki ben mesela kılmak istemiyoruz. Tamam günahkar olmuyor çünkü o sünneti terk ettiği zaman o sünnetin sevapından kav. İlla da zorbacılık yaparak sen bunu kılacaksın veya takılmadığı zaman işte bunu hemen buna ambargo koyun şöyle yapın böyle yapın yani olmamak lazım. Madem ki Ali Satt ve döneminde biliyorsun Nejd bölgesinden birisi Ali Satt ve yanına geliyor İslam'ın dinini öğrenmek istiyor. Ve o konuda sorular soruyor. İşte yani ben ne yapmam gerekiyor? İşte ilk önce kelime-i şehadeti, ondan sonra namazı, ondan sonra orucu, ondan sonra beş sırayla. Ve her soru sorup cevabını alır ki, vallahi bundan başkasını yapmam. Vallahi bundan başkasını yapmam. Ve en sonunda diyor ki ne fazlasını ne de eksiğini yapmam. Selam diyor ki eğer hakikaten doğru söylüyorsa yani samimi ise bu adam kurtuluşa ermiştir. Ve burada yani demek istiyor ki ben fazlardan başka bir şey yapmayacağım. Zekat varsa zekatı vereceğim. Ey farz olan zekat. Namaz varsa beş vakit namazı kılacağım, ondan önceki ve sonraki sünnetler yapmayacağım. Bu dinde madem ki bu tür kolaylıkla var, biz niçin Allah'ın kolaylaştırdığı bir, şey, bir şeyi zorlaştırıyoruz? Burada yine o şekilde, bu tür derilerden faydalanıyor mesela. Madem ki ve özellikle bu zamanda biliyorsunuz, bu tür elbiseler birçok Avrupa ülkelerden bizim ülkemize geliyor ve da ülkeler, İslam ülkelerine giriyor. Ha o madem ki bu tür alimler bu konuda bu şeyin haram olmadığını, necis olmadığını söylemişlerse bu hadislerin ışığında o zaman bu tür şeylerden faydalanmakta bir beis yoktur. Bu konuda işte hadisin ışığında kolalaştırıcı olmak lazım. <gülüyor> Dokuzuncusu, İzavaka alfa'ru fissemin ve nehvehu Alfa'ru biliyorsunuz sıçandır. Sıçanın çeşitleri var. Küçük sıçanlar var, büyük sıçanlar var. Tamam mı? <gülüyor> He <Ha>, fare. <gülüyor> tamam mı? Bu bu sıçanlar artık e, küçük olsun, büyük olsun veyahut da şekli ne olursa olsun. Çünkü kendisinin necis olduğu itibariyle o necis olan hayvanın bir kişinin yemeğine düştüğü zaman o yemek veyahut o yemek türü ne olursa olsun kuru yağ olabilir, dondurulmuş yağ olabilir veyahut da eee suyumsu şey olabilir. Artık suya zt artık ne olursa olsun. Bu konuda Müslümanın tavrına olmalı bu tür şeylerde. Bu işte Sadd ve Selam döneminde bu tür şeyler olmuş, soru sormuşlar ve Aleyhissalatu vesselam bu meseleyi ne yapmıştır? Çözme yollarına gitmiş. Aynı şekilde ümmeti bu çözme yollarına gitmesi gerekiyor. Ve bu çözme yollarına gidildiği zaman aşırı gidip de Kur'an ve sünnetin ölçülerini açarak heva ve hevesine uymaması gerekiyor. Madam kinas var. Birisi bunu taklit eder, birisi bunu taklit eder. bunu taklit eden Allah mübarek etsin. Bunu kabul etmen diğer mezhebe göre amel ediyorsa Allah ona da mübarek etsin. Tamam mı? Ve burada İmam Zühri rahimahu Allah diyor ki: "Kâle Zühri la bâse bil mâi mâ lem yuğayyir biliyorsunuz biz daha önce bu konuda bir üç tane kaide sunmuştuk. Yani bir şey Kulletinden aşağı ve yuttak kulletinin üstünde olan bir mesele, bir şeye, bir necis bir şey düştüğü zaman ölçü neydi? Ölçü üç tane kaide. Birincisi rengi, kokusu, rengi. ikincisi kokusu ve tadı. Cumhur'un görüşüne yani İslam ümmetinin alimlerin çoğunluğuna göre diyorlar ki bir su veyahut bir yemek Veyahut da içilecek olan bir şey kulleteğinden aşağı olursa ona necaset düştüğü zaman ister tadı, rengi, kokusu olsun olmasın necistir demişler. Tamam mı? Ve Ebu Hanife Allah bu görüştedir. İmam-ı Şaf Şafi'yi Rahimahullah aynı görüştedir. Ancak daha başka âlimler ve özellikle İmam Ahmed bin Bilhenbel ve o çizgide olan alimler ve hadis uleması yani bütün hadis uleması demişler ki ve özellikle bunlar yani İmam İbni Teymiye Ve onun çizgisinde olan Öğrenci, ilim öğrencileri veyahut da Talebeleri Demişler ki Kulletinden aşağı Veyahut da üstünde olsa bile Ne olursa olsun alt, Aşağıdan veyahut da üstten olursa O meşeye necaset düştüğü zaman O şeye bakılır Tadı var mıdır? Yok İkinci kaideye bakarız Kokusu var mıdır? Yok Üçüncü kaydeye bakarız Rengi değişti mi? Hayır. O zaman o şey nedir? Tahir ve temizdir. Ve bu konuyla ilgili en büyük sundukları delil bir buda idi. Biliyorsunuz ve Vesselam zamanında bu bir buda dedikleri tamam mı? Orada bir kuyu varmış. Ve geçmişte biliyorsunuz aynen şu anda Müslümanların ihmalkarlığı olduğu gibi adam burnunu siliyor şeyi atıyor yere. Ve dikkat ediyorsanız çöpçüler olmasa burada yani çöpler burada yollarda şurada burada şey gibi yoluyor. Yani bu bu zamanda böyle ise o zamanda bu tür şeyler olmadığı için Müslümanlar evlerinde olan çöpleri böyle dağın uzak bir yerde dağın arkasında atıyorlar. Dolayısıyla kış mevsimi geldiği zaman o Müslümanların atmış oldukları çöplerin bu sellerin önüne düşerek ne yapılıyor? genelde böyle engin olan yerlere düşer. Bu bir buda yani bu kuyu da o engin yerde olduğu için bu tür pislikler işte köpek et, köpek leşi veyahut efendim herhangi bir hayvanın leşi veya da o pislikler veyahutta da hayız bezleri şunlar bunlar bu yağmurun sellerine kapılarak ne yapılıyor? Hepsi geliyor işte bu engin yerde olan bir budaya düşüyor. Ve aleyhissalat ve sellem zamanında bu bir buda'da ne yapılıyordu? Bunlardan bu sudan faydalanıyorlardı. Ve bu tür şeyler kuyun dibinde gözüküyor. Ama bu kuyun dibinde veya içinde olan bu su, bu suyun kakısı, ıı, kokusu, tadı, ve rengi olmadığı için ne yapıyorlardı? Müslümanlar kullanıyordu. Çünkü diyor ki Hz. Aişe sorulduğu zaman diyor ki: "İnnel ma' tahurun şey." Su temizdir, hiçbir şey onu necis yapamaz. Necis olabilmesi için işte bu söylediğimiz üç kaideden birisi olması sahih görüşe göre. Tamam mı? Ve burada diyor ki لَا بَأْسَ بِالْمَاءِ مَا لَمْ يُغَيِّرْهُ طَعْمٌ اَوْ رِيْحٌ اَوْ لَوْنٌ Tamam mı? Yani madem ki kokusu tadı ve rengi bu konuda bu suyun içerisinde yoksa o da o zaman diyor bu suyu kullanmakta bir beis yoktur. Hiçbir sakınca yoktur. Ama birisi gelir ya olur mu görüyorsunuz işte içinde necaset var her ne kadar tadı şuyu buyu yoksa yok bundan içmeyin bundan kullanmayın bundan faydalanmayın demek de aşırı gitmek de doğru değil. Ama kendisinin bağlı olmuş olduğu mezhep bu şekilde bu şekilde bir iştihad edilmişse öbür tarafta da işte bu tür hadisler ışığında böyle bir iştihada varmışsa o zaman biz ne yapacağız? Biz bakacağız ilim talebesi olarak veyahut da davetçi olarak şahıslar bakacağız Doğrusu nedir? Doğrusu hadistir. O zaman bu hadis, bu hadisin ışığında biz Müslümanlara mesajımızı ulaştıracağız. Dileyen alır, dileyen almaz. Ama doğrusu nedir? Doğrusu Müslümanlara kolaylık göstermektir ve özellikle suyun yokluğunda ve yahut da az olduğu zamanlarda. Geçmişte biliyorsunuz bu su azınlığı vardı ve kıtlığı vardı. Bu tür şeylerden ne yapıyorlardı? Bu tür şeylerden faydalanıyorlardı. Ondan sonra rwaan ibni Abbas R. A. an Maimuna R. A. an Rasulullah S. A. S. S. S. S. S. Abdul Abbas radıyallahu ta’a an ummiyumu neden naklededik? ve selam bu konuda bir soru soruluyor. İşte diyor ki mesela bir fare bu yağa yani dondurulmuş yağ, sement dedi yani zibde dediğimiz tane yagı gibi şey. Ne yapalım diyor? Fakale alquha ve Ey o fareyi ve farenin kirlettiği şeyler atınız. Ondan sonra geri kalan temiz yağınızdan faydalanınız. Yani mesela diyelim ki 10 kilo bir bir kutuda 10 kilo yağımız var. Fare oraya düştü. Farenin düştüğü yerde ne kadar kirlendi? Mesela diyorum ki 250 gram bir yer kirlendi. Biz fareyi alacağız, atacağız. O 200 kirlenen 250 gram mesela tahminen, yani, takdiren söylüyoruz. Onu da atacağız. Ondan sonra geri kalan 7, yani 980 gramı veya 9, 960 gramı neyse onu ne yapacağız? Biz onu kullanacağız. Çünkü o madem ki necis değildir. Onu atmak israftır. İslamda israfta, İslamda israf haramdır. Çünkü bunu zarar etmiş oluyoruz. Ha, o zaman bu konuda ya benim midem almıyor derse deriz ki tamam. Senin miden almıyor sen yeme ama başkaları yiyer. Yani sen burada Allah Allah'ın helal kıldığı bir şeyin kalkıp heva ve hevesine uyarak bunu haram kılma. Ama de ki vallahi ben içim almıyor, tiksiniyorum. Deyiz ki Allah sana mübarek etsin. Miskindere versin, miskindere tamam mı? ve Vesselam'ın sofrasına dub getirildi. Şu adab var ya, burada biliyorsun Necd bölgesinde yiyorlar. Onun sofrasına getirildi. İlk önce onu tanımadığı için yemek istedi. Dediler ki ya Resulullah işte bu o hayvandır. Hem Aleyhisselatü Vesselam çekildi. Ben dedi bu benim bölgemde, bölgemin hayvanlarından olmadığı için ben dedi bunu yemek istemiyorum. Halid İbnül Velid Rahimler ve Radiyallahu Anh Dedi ki ya Resulullah bana izin verir mi? Yani bu haram mı Haydi o. Aldı, yedi. Aleyhisselatü vesselam yani onun midesi onu almadı, yemedi Ama Halid bin i Velid yedi. Dolayısıyla bu Aleyhisselatü vesselam'dan onun için İslam ümmeti için bir ikrardır. Madem ki burada bu kendisi yiyemiyor ama helaldir. O zaman Aleyhisselatü vesselam'ın helal kılmış olduğu bir şey heva ve hevesine göre dayanarak hadisin ışığında kalkıp haramlaştırıyorsa o zaman bu İslam dininde büyük bir bozgunculuk yapmış olur. Heva ve Kur'an ve sünnetin karşısında heva ve hevese uymak doğru değildir. Ama iştihad yapmıştır bir alim. Ondan sonra iştihadın karşısında bir hadis çıkmış. O zaman ilim talebesine yarışan şey nedir? İştihadı bırakıp, kıyası bırakıp hadise sarılmasıdır. Tıpkı Ebu Hanife Rahimallah ile i̇mam Şafii veyahut onlardan sonraki alimlerin yaptığı gibi. <gülüyor> Ve İbn Şeyhül İslam fetva kitaplarında diyor ki ona şu soru soruluyor yani zeyt konusunda dedi ki aniz zeyt ida fi bi'r yani biliyorsunuz geçmişte zeyt yağları zeyt yağını veyahut da bu gibi sıvı yağları ne yapıyorlar böyle belli kuyulara koyuyorlar. Yani şimdiki bir çıkar mıçılar mı olmadığı için böyle yerde bir şeyler çukur taş, taş, taş, yapıyorlar. He onun şu var yani büyük Var, He var. Var doğrudur. Yolu, evet. Ve vaka'a fihi necasetun. Femel hükmü ize kâne dûn el kulleteyn. <gülüyor> tamam mı? İbn-i Teymiye rahimahullah bu sorun diyor ki mesela bir kuyu var. O kuyun içinde de bir zeyt var ve o zeytin içine bir necaset düştü. Bu konuda Müslümanın tavrı olmalı yani? Biz bu konuda ne yapmalıyız? Fe <gülüyor> acaba cevap şu bir şekilde cevap verdi. İze kâne aksaru minel kulleteyn fe huve tahirun inde cümhurü Kemalik ve Şafii ve Ahmed gayrik. İzle kendin ey kulletinden daha fazla olursa tamam mı? O zaman bu diyor, Cumhur'un ittifakıyla bu nedir? Bu temizdir. Yani mesela bir fare düştü. Fare asıl etibariyle necistir. Düştüğü zaman o fare hemen ne yapılır? O bir irden veyahut da o sudan veyahut da düştüğü yerden çıkarılır. Ondan sonra o zeytten faydalanır. Çünkü bir sakıncası yoktur. <gülüyor> Yalnız bu fare diriyken yani yaşadığı halde oraya düştüğü zaman boğulmadan önce çıkarıp atmak tamam mı? O mesela zaten burada problem yok. Bazı mezheplere göre problem ne zaman doğar? O fare orada oraya düşüp o fare orada, orada öldükten sonra ve bir müddet fare orada kalmış hiç kimsenin haberi yok. Sonradan haberdar oluyorlar. Bakıyorlar ki bu farenin kılları hepsi dökülmüş. Tamam mı? Ondan sonra bu fare tamamen suya iç suyla iç içi olmuş. O zaman ne yapılır? Ölçü nedir? Ölçü demin ki 3 kayda başvurmaktır. Kokusu var mı? Yok. Tadı normaldır. Yani tadı bozulmadı. Evet. Ha o zaman bu nedir? Temiz. Ne yapılır? O fare ve farenin kılları ondan çıkartılır, süzülür mesela. Şu anda özellikle bu çağda yani süzgeç şeklinde en zirveye çıkmış e, aletler var mesela. O aletlerle ne yapılır? O zeyt temizlenir. Necasetler atılır. Ondan sonra o zeyt ne, ne yapılır? O zeytten faydalanır. Efendim? 10 dakikamız var. Tamam. Aleyküm selam. <gülüyor> Diyor ki İbn Taymiya Rahim devam ediyor. Cevabı, cevabı <gülüyor> vermekte devam ediyor. Diyor ki Vel azharu innehu ize yakul yekulli necasete fihi eserun. İzlelem ye kulli necaseti fihi aferun fihazaz zeyt bel istuhliket fihi ey necaset o düşen necaset o suda tamamen helak oldu yani ile beraber veyahut da zeytle beraber bir oldu artık sen o necaseti zeytten ayıramıyorsun tamamen eridi gitti tamam mı? velem tuğayyür lehu velem tuğayyür lehu launen vela taaman vela rihan bu İmam İbn-i Teymiye'nin 21. Mücelledinde 529. sayfasında ne yapıyor? Allah rahmet eylesin. Buyurun. Burada demek istiyor ki diyor doğrusu yani en sahih görüşe göre diyor <gülüyor> o suya veya o yeme artık o şey ne olursa olsun o necaset oraya düştüğü zaman örneğin şöyle bir örnek verelim yani hani diyor Allah şey kaydayı bozmaz insan dışkısı İnsan dışkısı bir suya düştü. Ve o insan dışkısı o suya düşerken uzun bir müddet kaldıktan sonra eriye, eriye eriye eriye aynen suyla bir oldu. Tamamen su oldu. Mesela asir döküyorsun portakala şu tankman asirleri suya koyuyorsun. Su parlak mutlak iken o asiri koyarken hemen ne yapıyorsun? Karıştırıyorsun o toz olan portakal asiri suyla ne oluyor? Olum şalak tamamen portakal asiri oruyor bu necaset yine o şekilde su ile beraber tamamen yok olmuşsa o zaman ne yapılır burada kaideye bakılır bakarız diyor ki rengi var mıdır yani bokumsu rengi var mıdır tamam mı yoktur ondan sonra neye bakılır kokusuna bakılır bokumsu kokusu var mıdır yoktur ondan sonra şeye bakılır tadına bakılır Böyle bir tadı var mıdır? Yoktur. O zaman bu şey nedir? Bu şu bu şey nedir? Tahirdir, temizdir. Bunu kullanmakta ve bundan faydalanmakta bir beis yoktur. Şekerimiz, ağaçlarımız. Sula. Konu bittiyse bitirir <gülüyor> hocam? Yok bitmedi daha. E, tabii konu <gülüyor> devam ediyor. E, bu konunun bitmesi için hemen hemen 4-5 tane kaide var. Beş o zaman e, arkadaşlar, <gülüyor> aşk kardeş, arkadaşlarımız burada... E, vakit dolduğu için diyorlar. Burada e, noktalayalım diyorlar. Hadi vallahi aleyhim ve Muhammed ve bihamdik ilahe illa